137 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Abdülkays heyetini İslam'ın farzlarına davet etmesi Hazreti Peygamber kendisine gelen Abdülkays heyetini utanıp pişman olmayasınız dedi Onlara Allah'ın Resulü bizimle senin aranda Mudar'dan dolayı bazı güçlükler vardır biz sana ancak haram ayda gelebiliriz Emir'den İslam'dan bize kavmi ona davet edebileceğimiz ve kendisiyle amel ettiğimizde cennete gireceğimiz güzel bir şeyler söyle dediler Bunun üzerine Hazreti Peygamber Şöyle buyurdu, size dört şeyi emrediyor, dört şeyi de yasaklıyorum, size Allah'a inanıp ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmenizi, namazı kılmanızı, zekatı vermenizi, Ramazan'da oruç tutmanızı ve bir de ganimetlerin beşte birini vermenizi emrediyorum, dübba, nakir, hantem ve müzeffet denilen kaplarda içki yapmaktan da sizi menediyorum.